Kripted'in bugünkü konu Ovis'in kurucu ortakları. Ee, bize bugün Ovis'i anlatacaklar ve borsa hakkında da bilgi verecekler. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Serbülent. Ben de Zübeyir. Bizler Ovis'in iki ortağı var zaten. İki ortak olarak şu anda merak edilen soruları cevaplamak için sizlerle birlikte olmayı tercih ettik. Umarım bu akşam bütün soruları cevap verebilir ve sizlere yardımcı olabiliriz. Hoş geldiniz aramıza. Ee, ben ilk soruyu yönelteyim o zaman. Ovis ne demekle başlarsak? Ya Aslında öncelikle biz Ovis'i neden tercih ettik derseniz, Ovis'i e, çok kolay ve akılda kalıcı bir kelime olduğu için tercih ettik. Ovis aslında bir familya türü. Yani Türkçe'ye en yakın çevirmemiz gerekirse koç demek. Fakat ve zorlu koşullarda hayatı sürdürülebilmesinden dolayı Ovis isminin düzgün ve doğru bir marka olacağını düşündük. Bir de özellikle bitti netli kelimeler kullanmak istemedik. O yüzden Ovis'i tercih ettik. Ya Ovis okuyoruz Twitter'da? Aslında bu fırsatı yakalamışken onu da söylemek isteriz. Mesela Ovis koyun mu demek gibi? Google'da şey yapınca arama yapınca Ovis koyun mu demek gibi şey çıkıyor. Aslında Ovis koyun demek değil çok net olarak. Ovis aries koyun demek. Ama Ovis amon ee, bu dağlarda yaşayan büyük boynuzlu koçlar var ya o demek. Yani evet. aslında Ovis bir familyanın, bir türün adı. Evet. Biz hmm. e, öncel ilk önceliğimiz Ovis'i seçmemizdeki kelime olarak çok akılda kalıcı olmasıydı. O yüzden o... Yani gizli bir gündemimiz veya itlaşıyan bir kelimemiz değil. Evet Ovis markette de baktığımızda diğer borç isimlerine baktığımızda en farkındalık yaratan isimlerde ilk işte olduğunu düşünüyoruz ve bu ismi de bu markayı da çok seviyoruz açıkçası. Farklı bir isim diğerlerine benzemiyor. Evet, e, klasik bir isim Farklı. değil. Evet, e, genelde... De biz de Fatih. O, o yüzden e, o visi seviyoruz ki yani Sohbet'in ilerleyen dönemlerinde ee, Ovis'in yabancı dillerde de akılda kalmasını tercih ettiğimiz için aslında biraz da Ovis, Ovis kelimesini tercih ettik. Ama ya gizi bir gündemimiz yok. Ve koyun da demek değil. Ayrıca kim e, şirketin markası olarak koyun ismini koymak ister ki? Ee, biraz Türk kullanımını çok fazla Anlam arıyorlar bazı şeylerin içerisinde. Yani Twitter'da yüzlerce mesaj dönüyor. Ovis koyun mu demek? Bir anlam şey mi var? Acaba bir planları mı var diye. Fakat e, elma denilen şirkete e, her şeyimizi bağlayabiliyoruz. Evet. Yani gizli bir yok. Teşekkürler. Ya genelde e, Serbilan abi şöyle bir şey oluyor. E, genelde hani hep en çok sorulan sorulardan biri aslında bu size bence. E, Twitter'da, ondan sonra işte Bitcoin Talk'da, hatta e, Ekşi Sözlük'te bile hani bu Kıbrıs olayına çok çok takık e, bir durum sanırım insanlarda. N neden Kıbrıs? Onu biraz açıklayabilir misiniz? Böyle bir hani en azından İnsanlar neden e, Kıbrıs'ta açmak istiniz ya da hala Kıbrıs'ta sürekli kalacak kalacak mısınız bunu merak ediyoruz aslında. Tamam çok güzel. E, onunla ilgili ben cevap tamam. vereyim. E, şimdi biz Kıbrıs'ı tercih etmemizdeki birinci sebep Türkiye'de dijital paralarla ilgili henüz bir regulasyon yok. E, Ovis bu arada sadece Kıbrıs'ta değil. Kıbrıs'ta e, Türkiye'de ve aynı zamanda Almanya'da. Daha herhangi bir regulasyon yok. Ama Türkiye'ye nazaran nispeten daha rahat çünkü bizim bulunduğumuz yerde Kıbrıs'ta serbest liman bölgesi serbest ticaret bölgesi denen e, yer. Burada e, haliyle bu tarz konularda biraz daha rahat hareket edebiliyorsunuz. E, Ovis'in Türkiye'de de bir operasyonu ve Türkiye'de de bir tüzel kişiliği var. Peki, zaten Ovis.com.tr operasyonu da biz o tüzel kişilikle yürütüyoruz. Aynı zamanda Almanya'da da var. Almanya'da olmasının sebebi de Almanya'da dijital paralarla ilgili bir regülasyon mevcut. Yani siz bir dijital para alışveriş platformu yapmak istiyorsanız, işletmek istiyorsanız bunu nasıl yapacağınız, kuralları vesaire hepsi mevcut. Türkiye'de bu olmadığı için biz merkez olarak başlangıçta kendimize Kıbrıs'ı seçtik. ve Ama ilerleyen dönemlerde tabii ki umuyoruz ki bununla ilgili regülasyonlar çıktığında, işin kuralları koyulmaya başladığında genel merkezi buraya taşımayı tabii ki biz de istiyoruz. Teşekkürler. Güzel bir cevap oldu. Eminim çoğu insan sorusunun cevabını bu şekilde almıştır. Almanya'da olması da çok değişik herhalde. Çok kişi bilmiyordu bunu bugün herhalde. Öğrendiler Almanya'da bunu. olması şu şekilde, şimdi Ois yurt dışından da üyeleri olan bir alışveriş platformu, yakın zamanda dil desteklerini de ekledik ve eklediğimiz dil desteklerinin hedef ülkelerine yönelik bir marketing çalışması da başlattık. Şimdi bu taraflarda biz Türkiye'de Türk dediğimiz gibi yurt dışında da dolar ve euro kabul etmek istiyoruz. Bunun için de bir tüzel kişiye ihtiyacımız var. Arasında ve yakın olan Avrupa ülkeleri arasında da buna en uygun ülke Almanya çünkü regulasyonu var. Dolayısıyla Almanya'da da bir güzel kişiliği var ve yakın zamanda dolar ve euro kabul etmeye başlayacağız. Evet. evet. Bunu duymak çok iyiymiş. Global anlamda çalışma yapılması, evet. evet. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Sizin emir tiplerinizde e, gizli emir e, bulunuyor. Bu hem ee, çok konuşuluyor açıkçası ve bu gizli emiri koyma sebebiniz nedir? Bunu öğrenebilir miyiz? Ve bunun etkisi ne oluyor? Bu gibi e, bilgileri bizle paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi gizli emir e, stop emir, market emiri, limit emir gibi bir bu dijital para borsası dediğimiz platformların özelliklerinden bir tanesi. E, ve ağırlıklı olarak yüksek hacimli alım satım yapan kullanıcılar kullanıyorlar gizli emir özelliğini. Biz oisi e, hayata geçirmeden önce kendi geçmişimizde bizler de traders. Alıyoruz, satıyoruz vesaire. Yani gelerek Ovis diye bir platform yapalım diye yola çıktık. E, bunu yaparken de mümkün olan bütün özelliklerin bu platformun içerisinde olmasını istedik. Çok doğal olarak. Gizli emir de bunu düşünerek e, platformun içine koyduk. Tercih eden kullanıcılar işte binde bir bir komisyon farkıyla e, gizli emir olarak emirlerini girebiliyorlar. Şimdi bunun artısı ne oluyor? Tercih eden kullanıcı için. Örneğin işte bitcoin için konuşalım. <gülüyor> 0.1, 0.2, 0.3'lük bir alım satım işlemi yaptığınızda tahtaya etkiniz çok büyük değil ama 5, 10, 20, 30 bitcoin'lik alımlar yaptığınızda bizim kadar hacmi olan borsalarda farkında olmadan duvar oluşturuyorsunuz. Ve bu duvarlar insanların yorum yapmasına sebep oluyor. İşte bakın burada duvar var, buradan aşağı düşmez, buradan yukarı çıkmaz gibi. E, dolayısıyla sizin emrinizin gerçekleşmesini de çok, e, insanlar da haliyle şey yapıyorlar, e, gizli emir tercih ediyorlar ve işlemlerinin gerçekleşmesini sağlıyorlar yüklü alımlarda. Genelde bu şekilde kullanıcılar tercih ediyor platform özelliği. Yani orada e, teknik olarak çok da rahatsızlık duyulacak bir şey yok. Yani bir emir çeşidi bir var? Evet, işlerden de var sanırım bu evet, geleni evet, olayı. Evet, bitfineksi zaten bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Tabii yani tabii. diğer borsalarda uluslararası borsalarda kullanılan etkin bir yöntem. Biz de o yüzden OVİS borsasını uyarladık. Teşekkürler. Ee, soru işaretlerinden beri de herhalde çok çoğu kişinin. Ee, bir de şu son dönemde e, para yatıramama TL yatıramama gibi bir problem yaşıyoruz. Yani çoğu kişi bundan e, özellikle şeyde Twitter'da yine bizim Yorumlara atmışlar. Ee, onun durumu nedir? Ne zaman düzelecek acaba? Şimdi orada şöyle bir durum var. İlk önce sebebini açıklayalım. Çünkü orada çok doğal olarak neden bu kadar uzun zamandır böyle bir durum var diye soruyor. Şimdi ofisin merkezi Kıbrıs'ta ve çok doğal olarak banka hesapları da Kıbrıs'ta. Daha önce e, para yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız da bankasındaydı örneğine sağlıyoruz. Şimdi Kıbrıs e, Türkiye'nin işte barış harekatından sonra uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir ülke. Ve bankacılık sistemine entegre değil. Bu tarz bankacılık işlemlerini e, Türkiye'deki muhabir banka denilen bir sistem üzerinden götürüyor. Yani Türkiye'deki bankalar onlara aracı oluyorlar. Kıbrıs'a para giriş çıkışı bu şekilde oluyor. Şimdi bu bankalar da Türkiye bankaların kendilerine verdikleri <gülüyor> Kotalar oranında işlem yapabiliyorlar. Örneğin bir bankanın işte günlük 40 milyon TL para girdi çıktı yapma hakkı var vesaire. Şimdi o çalışmaya başladı. geçtikten sonra insanlar çok alaka gösterdiler ve e, haliyle çok ciddi bir nakit akışı. Bu da bir süre sonra yani Kıbrıs'taki bankaların kotalarının buna yetişememesine sebep oldu e, ve. E, eksik kaldı açıkçası. Biz bunu zaten sayfada da bankalar sizin hızınıza yetişemiyor diye böyle esprili bir mesajla göstermeye çalıştık. Ondan sonra şimdi bizim bunun çözümü için Türkiye gibi ya da herhangi bankacılık sistemine tabi bir ülkede bir hesabımız olması gerekiyor. Biz de şu anda Türkiye'de bir banka hesabı güzel kişiliğimizi buraya taşıyoruz ve Türkiye'deki bankalar üzerinden artık para transferlerini yapacağız. Tabii bu da haliyle bir süreç alıyor yani işte burada buraya taşınmak burada işte bir vergi dairesi vergi numarası sahip olmak mesela. o süreçlerin de tamamlanmasına çok yaklaştık da tekrar Türkiye üzerinden para girişleri başlayacak teşekkür, teşekkür ederim Teşekkürler. Ee, ben dil desteklerine yönelik bir soru yönetmek istiyorum ee, Arapça ve İngilizce e, dilleri geldi Ovis'e. E, bu globalleşme adına bakıldığında büyük bir adım açıkçası. E, aslında biraz da bahsettiniz ama e, gelecek planlarınız neler bu yönde? E, bunları daha ayrıntılı şekilde e, anlatır mısınız? Şimdi Ovis kurulduğu günü itibariyle tüm dünyadan üye kabul etmeyi ve global bir platform olmayı hedefliyordu zaten. İngilizce ve Arapça dillerini de global bir platform mum gerekliliği olarak koyduk. Böyle başladık ve dilleri de ekleyeceğiz. Şu anda 5'i de Türkiye dışından geliyor ve sayılar gün geçtikçe artıyor. Hedefimiz dijital para sektöründe globalde oyuncu olmak. Bu anlamda da yakın gelecekte dilinde de çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili mesela bu ay içerisinde bu ay içerisinde e, mobil mobil uygulamamızı yayın alıyoruz ve üzerinde çalıştığımız projeyi bitirdiğimiz yani bir hayalimiz değil projeyi bitirdiğimiz ve e, kısa bir süre içerisinde de hayata geçireceğimiz blockchain tabanında bir projemiz daha var. Bunu ve bunu direkt globale açacağız. Şu anda çok detayını veremeyeceğiz ama kısa bir süre içerisinde duyurularını yapacağız. Gerçekten oyunu değiştiren bir proje olacağını düşünüyoruz. Yani Ovis kadar iyi bir proje olacağına inancımızdan bilgileri paylaşacağız. Ama şu anda çok da detay vermek istemiyoruz açıkçası. Anladım. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben buna takiben bir soru daha yöneltmek istiyorum. Peki globalde yayılma adına ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? İlk önce İngilizce ve Arapça ekledik. İngilizce bütün ülkelerden insanların gelip anlayabileceği kullan Arapça'da özellikle bu Körfez bölgesi dediğimiz bölgeleri hedefleyerek ekledik. Burada lokal olarak işte orada anlaştığımız PR reklam ajanslarıyla lokal olarak çalışmalar yürütüyoruz. Ama bunlar şu an daha çok kısıtlı seviyede. Çünkü neyi ne kadar kaldırabiliriz, alçaya olarak, müşteri desteği olarak, ondan sonra için 24 çalışan bir sistem, saat farkları vesaire gibi bir sürü konu var. Çok kısıtlı bir çalışma yürütüyoruz ama ona rağmen ciddi bir alaka var. Yakın gelecekte de bununla ilgili çalışmayı biraz arttıracağız. Yani partnerlerimiz var ülke bazlı. İşte örneğin gidiyoruz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir PR reklam ajansı ile anlaşıyoruz. Bir plan program yapıyoruz, hedefler kuruyoruz. O hedeflere bağlı olarak orada bir çalışmamız gerekiyor. Geri bildirimlerini alıyoruz. Anladım, teşekkür ederim açıklamalarınız için. Evet, şimdi geldi sıra. Ee... Bizim de uzun zaman oturup sizinle konuştuğumuzda böyle olarak hakkında işte nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Ee, siz de dediniz ki bir platform açalım. Hayır, öncelikle hayırlı olsun bir ICO launchpad'iniz var artık. Ee, Joint'de başladı. Ee, nasıl Neden böyle bir girişimde bulunuz? Aslında onu merak ediyorum ilk başta. Şimdi özellikle biz, hani biz kere yaşayan insanlar olduğumuz için Türkiye'de çok iyi işler yapabilecek ekipler oldu çok onu görüyoruz, biliyoruz. Elimizde de OVİS gibi bir platform var şu anda. Ee, Türkiye'de bir blockchain, işte smart contract mesela bunlarla ilgili projesi olan ve yapmak isteyen ya da yapan insanlar bunu hayata geçirdikten sonra yayınlamak için yurt dışındaki ICO platformlarına, yurt dışındaki işte exchange'lere gitmek durumundalar mecburen. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili bir çözüm yok. Ee, biz de hem bunu desteklemek için hem de bu anlamda... Ee, Böyle bir ihtiyacı kapatmak için, karşılamak için sizinle birlikte de bir başlattığımız sürece paralel olarak böyle bir şeye startını verdik. Şu anda da Joint istiyosu var yapılıyor, başladı Cuma akşamı. E, tepkiler de çok güzel. Yani insanların böyle bir şeye ihtiyacı da varmış. E, o da bizi tabii ayrıca mutlu ediyor. Yani ICO platformunda bu arada çok da şey de var, ilgi de var. Onların hepsini teker teker detaylı duyuyoruz. E, ya yani mümkün olan bütün projeleri burada yayınlanmayı biz de çok istiyoruz. Ama yavaş yavaş bunun gerçekten kullanılan, sevilen bir platform olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda blockchain tabanlı projeler ya da diğer sosyal sorumluluk projeleri için bunun bir kitle fonlama platformunun da ilk adımı olduğunu da düşünüyorum. Altyapısı olarak bana çok müsait çünkü hala hazırda ciddi bir komüniti de var. Bunların hepsinin yani ICO platformu, kitle fonlama vesaire birlikte çok güzel olacağını düşünüyorum. Başladık. Evet. evet, Binance yapmıştı zamanında, Yoyo e, -Yo ya, ondan sonra Bread, birkaç tane daha farklı e, projeleri vardı. Ben de çok başarılı, çok mantıklı. E, özellikle global olduğu için artık borsa, o hani, oysa borsası da sadece Türkiye değil. Aynı zamanda işte dediğiniz gibi Arapça'mız var, İngilizce var, işte Almanya'da merkez kuruluyor. E, bunların da olmasıyla e, çok mantıklı bir hareket. Bence iki dönemde yabancı AİC'lerin bile. Ovis üzerinden yapılabileceğini ben düşünüyorum. Ee, mesela bugün e, Bankor'la konuştuk biz, e, bizim kendi işte koinimizin e, listelenmesi konusunda. E, onlar onlar işte sormuşlardı başka nerede çalışıyorsunuz falan diye. Ovis dedim, aa biliyorum dediler hani, biliyoruz Ovis'i de biz. İşte güzel bir şey aslında yani Türkiye'den çıkan bir borsanın e, farklı yabancılar tarafından da bilinmesi duyulması ve kullanılması bu kadar ee, kısa bir sürede. Evet bu kadar kısa bir sürede kesinlikle. Yani yıllardır bu işi yapanlar var Türkiye'de ama e, yani sizin bu Aa, kadar yine bir şey de var, onun bilgisini de verelim. Şimdi üç tane lokasyonda oysa var Kıbrıs, Türkiye ve Almanya. Bir dördüncüsü için şu an bizim bir hazırlığımız var. Ee, onu da yakın zamanda netleştikten ve tamamlandıktan sonra duyuracağız dördüncü lokasyonu. Hmm, süper, süper, süper. Heyecanlı. <gülüyor> Ee, birisi yani bu bu soruyu bak sormadık evet ya. E, referans kodu olayını daha önce siz açıkladınız ama e, Twitter'dan falan. Yine de ufak bir hani şey alabilir miyiz? Neden referans sistemi koydunuz? Ya, unuttuk. Ha detaylı açıkladık ama Hı -hı. tekrar etmek gerekirse ya hem kripto dünyası e, o sistemden bahsetsinler, o sohbet konusu yapabilsinler istedik. Hem de marketing'e ayıracağımız bütçeyi kullanıcılarımıza yönlendirdik. bu sebeple referans sistemini kullanıyoruz. Ve şu andaki durum olarak OVİS referans sistemi hem zarlama anlamında çok başarılı olduğunu görüyoruz. Sanırım dünyada da referans sistemini mecbur tutan tek borsayız. Bir sürü şeyde tekiz de yani referans sisteminde de mecburiyet üzerinden giden tek borsayız. Bu bizim e, hakikaten çok hızlı duyurulması için işimize yaradı. Sağ olsun kullanıcılarımız da e, çok kısıtlı bir buna e, keyifle bu referansları dağıttılar ve bize ciddi anlamda bir e, hem kripto anlamında hem de ciddi bir referans ödemesi de yapıyoruz. Bunu gerçek zamanlı olarak da kullanıcılarımız rekamplarından görebiliyorlar. Yani referans sistemi bundan dolayı marketinge ayıracağımız bütçeyi kullanıcılarımıza vermek istedik. Teşekkürler. Bu, bunun cevabı. Zaten Twitter'da paylaşmıştınız. E, çoğu kişi e, şey diyor aslında niye referans sistemsiz ki biz falan. ama yani çok mantıklı bence de yani referans sistemiyle açıkçası bu işi dediğiniz gibi marketingi e, yani kullanıcılara dağıtmak e, sizin için insanların pazarlamayı yapması çok daha akıllıca kesinlikle katılıyorum. E, Cihangir e, arkadaşımız bir yorum yapmış orada. Coin işlem sayfalarında işlem hacimleri manuel olarak mı ayarlanıyor? Çünkü o kadar hacim olduğuna inanamıyoruz. Başta. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? İşlem oradaki tamamen kullanıcıların gerçekleştirdiği işlem ve hacimler. Yani orada da bir kırılım noktası var esasında. Ee, Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli var. Türkiye kullanıcılarının çok ciddi potansiyeli var. Ee, ama biz yurt dışından da, Türkiye dışındaki ülkelerden de üye kabul etme ee, özellikle hem çapraz işlemler arttı. Çünkü yabancı kullanıcılar pürkürası paritelerinde işlem yapmayı çok tercih etmiyorlar. Ee, hem de bu haliyle hacimlere yansıdı, işlemlere yansıdı. Ama yine de e, hacimler e, yani hem yeni başlayan bir borsa için iyi ancak kümülatifte baktığımızda da çok çok büyük hacimleri yok olası. Yani global diğer borsalarla karşılaştırdığımızda daha çok yeni bir şey, bir alışveriş platformu. Yani biz zaten bu e, hacimlerin yeterli olduğunu düşünmüyoruz ama sağ olsun kullanıcılarımız bunun yüksek olduğunu düşünmüş. Bu bizi mutlu ediyor ama biz bunun e, en az sadece Türkiye marketinde en az 10-15 katını yapmayı öngörüyoruz. Yani birkaç tane iyi borsadan birisi olmak istiyoruz. Bunun için de doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah da öyle gidecek. İnşallah inşallah. Yani bence de dediğiniz gibi hani bu işlem hacimlerinin çok daha artacağını ben de inanıyorum. Özellikle bu yeni gelen yabancı kullanıcıların dediğiniz gibi o sadece Türk Lirası pariteleri çalışıyordu eskiden. Şimdi yabancılar geldi. işte Ethereum pariteleri, Bitcoin pariteleri bunlar da çalışmaya başladı. Bayağı güzel oldu yani hacimin artmasa normal tabii de olarak. Evet, tabii özellikle biz şimdi Kore pazarı için Kore, Korece vesaire de ekleyeceğiz. Ondan sonra tabii hacimler onunla birlikte daha da çok artacaktır. Çünkü oradan da bir kitlemiz var. Çünkü Arapça dil desteğini koyunca e, ciddi olumlu tepkiler aldık ve üyelikler aldık Arap kullanıcılarda. O yüzden hem Kore hem de Rus dil desteğini de vermek istiyoruz. En kısa sürede onları da aktif edeceğiz. Yani Ruslar da bayağı ilgili bu işlerle. Bizde de evet. çok fazla şey geliyor Ruslardan kripto e, adına işte video yapmak isteyenler e, projeyi yani, beğenip teşekkür ederim. Bazı şeylerde e, standart olmak istiyoruz. Aslında birçok kullanıcı bizi takdir ettiği gibi birçok kullanıcı kısıyor. Ama e, Türkiye'deki trader camiası için çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Neden dersa? Ya yani bir. 7 24 ıı, çağrı merkezi desteğimiz var. Aslında bu diğer borsaların hiç aklına gelmeyen veya olmasa bir şeydi. Fakat biz 7 24 çağrı desteği vermeye başlayınca biz de vereceğiz gibi ıı, söylemler söylemlerde <gülüyor> bulunmaya başladılar. Yani o bir kriptoyu ıı, hizmete açtığında bunun için Muhakkak vitro e, ve dipozit özelliklerinin olması gerekir. Olmazsa olmaz standartlarımızdan biri. Ama yani sadece mukayese ediyorum şu iyi borsadır şu kötü borsadır anlamında demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir sürü iyi de borsa var. Bir sürü derken bir iki tane. E, yani onlarca e, kriptoyu açıp ba, borsaların şeyi yok. Voluntları e, yok. Yani biz bunu şaşkınlıkla karşılıyoruz ve iyi ki ovisi yaptık ki bu sayede e, kullanıcılar e, iyi şeyle iyi e, borsayla kötü borsayı veya özelliklerin bu edebiliyorlar. Evet evet doğru dediğiniz gibi e, mutlaka volukların işte withdraw ve deposit özelliklerinin açılması lazım ve sizin de herhalde bazı kriterleriniz var sanırım eklerken eee coinleri özellikle bu teknolojik açıdan hem de e, istek yani her hafta yapıyordunuz sanırım bir ara şey hangi evet. coin alalım diye. Evet evet onu yapıyoruz onu yine yapacağız da şu anda e, özellikle Türkiye kullanıcıları için bir Türk lirası girişinde bir sorunumuz olduğu için o tarafla ilgili biraz bekliyoruz. Türk lirası girişi çözüldüğü anda bir anda böyle birkaç tane yeni coin ekleyeceğiz. Orada kullanıcılardan gelen geri bildirimler çok önemli. Birincisi zaten bunun için anket düzenliyoruz. İkinci olarak da ekleyeceğimiz coin'in gerçekten kendini kanıtlamış olması ve gelecek vaat ediyor olması gerekiyor. Yani çünkü bir herhangi bir coin çok talep geliyor. Yurt dışından da yani bizi, de ekleyin, bizi de ekleyin, bizi de ekleyin, diye. Ama şimdi o insanlar coin'lerini getirecekler. Ovisin üyeleri de o olan güvenlerinden dolayı o koyunu satın alacaklar. Sonra proje iptal olacak, bir şey olacak, o yatırımlar çöp olacak tabiri caizse. Böyle şeylerle karşılaşmamak gibi kullanıcı mağduriyeti yaratmamak için biraz orada ince eleyip sık dokuyoruz açıkçası. Çok mantıklı, çok mantıklı. Cihangir Bey şey yazmış, global bir hizmet anlayışına sahip olduğunuzu anlıyoruz. Peki bu bağlamda TETER e, ekleme planınız var mı USDT? Evet öyle bir planımız var ama TETER şu an. <gülüyor> tether şu an şey kabul etmiyor. Ee, yeni registration kabul etmiyor. Ee, dolayısıyla şu an Tether ekleyemiyoruz. Tether kabul etmeye başladığı anda tekrar ekleyeceğiz. Ama önce direkt USD kabul etmeye başlayacağız. Dolar kabul etmeye başlayacağız. Şey, Bitrex'te mesela TUSD diye bir şey çıkmıştı galiba. O Onların biraz daha tersi. Ee, yeni farklı bir model. Ona da bir bakılabilir belki o Tether şey yapmıyorsa. Ama dediğiniz gibi USD olması çok iyi olacak tabii bak için. Olabilir, bak, tabii ki. Evet. İnce, evet. Yani onunla ilgili bir bilgisayar Sen, e, doğru olmaz ama incelerim onu. Tamamdır. Ahmet... Ahmet Öncü 18 yaşından küçüğüm, bize de yatırım imkanı verin. Biz çok yatırım imkanı vermek istiyoruz 18 yaşından küçükleri ama e, hiçbir ülkenin kanunu buna izin vermiyor. E, eğer bir şekilde herhangi bir ülkede 18 yaşından Küçükler için bir yatırım, kripto yatırımı imkanı olursa, belki biraz önce Zübeyin'in dediği dördüncü ülkede böyle bir fırsat yakalayabiliriz. 18 yaşından küçüklere de böyle bir imkan vereceğiz. Harika. İki kere Steam geldi. Steam ile evet. ilgili bir planınız var mı ki ile ilgili henüz bir planımız yok. Onunla ilgili birkaç talep aldık. Ama Steam'den önce listede oldukça fazla farklı dijital para var. Yani şu an Steam öncelikliler listesinde değil. Evet, bunun dışında dördüncü lokasyon için Asya olacak diyebilir miyiz diye soru yöneltmiş sevgili Ali. <gülüyor> Diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyemeyiz. Diyemeyiz. <gülüyor> yani Eğer dolaşırsanız dünyayı Asya'ya yakın bir Asya. yerler olacak. <gülüyor> ama enteresan bir yer olacağına emin olabilirsin. Ben aslında biliyorum da söylemem. <gülüyor> ben söylemem. Altı ne zaman söyledik? Ben sırrı duydum. Ama o zaman söyleyeyim. enteresan olup olmayacağı konusunda en azından bizim cümlemizi destekleyebilirsin belki. Kesinlikle, kesinlikle. Çok ilginç. E, çok kişinin duymadığı ve çok ilginç bir yer. İlk yani, bir borsanın da bunun farkında olduğunu zannetmiyoruz. Zaten 10-15 bin içerisinin kripto yasası çıkacak. Hı. Sağ olsun ülkenin bakanlarıyla da görüştük bu konuda. İlk giren e, borsalardan biri de Ovis olacak. Süper. Ee, YouTube üzerinden e, ben işin açığı bot kullandığınızı düşünüyorum ve hacimlerin gerçeği yansıttığını sanmıyorum diye bir yorum gelmiş. <gülüyor> Az önce sanki cevapladılar bunları ama. Evet, evet. Ya öyle evet öyle birkaç yorum okuyoruz tabii ki ama ya. yani öyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Zaten şu an Ovis kendi API'nini açmış da değil dışarıya. Bununla ilgili henüz dökümantasyonu bitirip de biz son kullanıcı için yayınlamadık. Yani bir bot kullanılması durumu söz konusu değil. Evet. Teşekkür deliği zaten bot kullanılması. Evet. Evet teşekkürler. Ee, bir, son bir tane daha var sanırım. Evet. Ondan evet. sonra. Ee, sen istersen Fatih. Youtube üzerinden yine merkezi olmayan versiyonu getirecekler mi diye bir soru gelmiş. Merkezi olmayan bir e, dijital para alışveriş platformu projemiz yok. Ama e, blockchain teknolojisi üzerinde geliştirdiğimiz bir ürünümüz var. Geliştirdiğimizden kastım az önce Serbüren ve şu an testlerini yaptığımız yani bitmiş bir projeden bahsediyoruz. O e, tam olarak bir borsa şeklinde çalışmasa da e, çok daha farklı bir model ama o noktadaki ihtiyacı da karşılayacaktır. Teşekkür ederiz. Ali'den, Ali'den geldi soru. Okuyabiliyor musunuz? Evet. OVİS'in teknik yapısından biraz bahseder misiniz? Türkiye'deki diğer borsalardan farkındadır nedir? Ee, şöyle, ben onunla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapayım. OVİS e, her marketi ayrı bir web sayfası gibi çalışan bir alışveriş platformu. Mikroservis mimarisi üzerinde kurgulanmış. Ee, işte real time, bütün her şey soketler üzerinden vesaire haberleşiyor. Bir saniye içerisinde, Diğer para borsalarında belli başlı kriterler var işte saniyede kaç tane işlem gerçekleştirebilir vesaire gibi. Zaten Türkiye'de de bizim öyle bir gözlemimiz vardı. O anlamda teknik bir, genel olarak bir sorun var. O biz işte bizim geliştirme süreçlerinde yaptığımız testlerde ve bazen de bu işte market yoğunluklarında da tekrar gerçek dünyada karşılaştığımız üzere biz uçtan önce bir saniye içerisinde uçtan ucadan kastım da kullanıcının üye olduğu hesabına para yatırdığı, işte emrini oluşturduğu emirlerin birbiriyle eşleştirildiği eşleştirdikten sonra bakiyelerinin güncellendiği ve kullanıcıların bilgilendirdiği tüm süreci kastediyorum bu işlemden Ovis Market bazında her market için bir saniye içerisinde 2800 tane yapabiliyor ee, Bu da yani Bitfinex'in işte Prime Time'da yaptığı saniyedeki işlem sayısı 770'tir örneğin. Yani işte Binance'in prime timeında yaptığı işte 1900'dür. Yapabildiği değil gerçekleşmiş olan Daha fazlasını da yapabilir teknik olarak ama gerçek dünyada en fazla olmuş olan sayılar bunlardır. Ovis alt olarak hani bunların, e, bunlarla aynı hızda, aynı stabilitede hizmet verebilecek şekilde Ovis'in teknoloji tarafında, yazılım tarafında soruyorsa Ali Bey, onunla ilgili olarak da tek bir dil kullanmıyoruz birden fazla dil kullanıyoruz. Mikroservis mimarisi demiştim cümlenin başında da. Örneğin işte trading engine dediğimiz emirleri birbiriyle eşleştiren sistem bir dilde. işte arka planda order bookları, alış satış emirlerin tahtaları oluşturan sistem başka bir dilde. Yani hangi bölümü için, hangi teknolojiye ihtiyaç varsa o kullanılıyor. Harika. Eee Binance'ın e, kendi token'ı var. O isin kendi token'ı e, gelecek mi diye bir soru gelmiş Discord'dan. Buna benzer olarak YouTube'da da e, Tether yerine Binance gibi kendi token'larını geliştirmeyi düşünüyorlar mı? E, zaten Tether belli bir risk teşkil ediyor. Tether'ı ekleyerek daha fazla risk almış olmayacaklar mı diye bir soru sorulmuş. Şimdi ilk önce BNB konusunda bilgi vereyim. Bizim şu an Ovis için bir token oluşturma fikrimiz yok. Binance'in böyle bir şey yapmış olmasının bir mantığı var. Çünkü kitle 7 milyondan fazla üyeleri var bildiğim kadarıyla. Haliyle böyle bir şey arz ettikleri zaman bunun bir karşılığı oluyor. Ama Ovis henüz kendi token'ını çıkarıp bunun karşılığını bulduracak kadar büyümedi. Biz daha 2 aylık bir alışveriş platformuyuz. İleriki dönemde ihtiyaca göre, gerçekten ihtiyaca göre ama yapmış olmak için değil, ihtiyaca göre böyle bir şey olursa tabii ki değerlendirebiliriz. ile ilgili çok sansasyon var. Bununla ilgili de özellikle bildiğim kadarıyla Bitfinex çok ön planda. ile işte Bitcoin fiyatlarında manipülasyon yapıldığı ile ilgili vesaire. Biz de aynı çekinceleri yaşıyoruz. Tether'a register olacağız ama Tether'ı kullanmadan önce Tabii ki bunu hem finansal olarak hem de hukuksal olarak çok iyi araştıracağız. Tether'ı belki de eklemeyebiliriz. Şu anki görüşümüz Tether'ı eklemek yönünde ama bununla ilgili olumsuz bir şey tespit edersek yani bu son kullanıcının, kullanıcılarımızın mağduriyetine sebep olacağı için tabii ki tercih etmeyeceğiz. Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, yine o konuyla ilgili her borsa kendi e, token'ını çıkartırsa Tether'in risklerini bertaraf etmiş olmazlar mı diye bir soru gelmiş. Ya burada şöyle, e, şimdi token dediğimiz şey ya da dijital para dediğimiz şey <gülüyor> bir para birimi. İnsanlar bunun ileride, işte ileriki yıllarda günlük hayatta kullanılan para birimleri olmasını istiyorlar. Bakkala gidip dolarla, markete gidip euroyla, işte benzin istasyonuna gidip Türk lirasıyla ödeme yapamazsın. Bunun gerçek hayatta bir kullandırılığı yok. Dolayısıyla yeni bir para birimi üretmeyi biz e, gerçekten gerçek hayatta bir karşılığı olduğunda efektif buluyoruz. Şu anda da markette var. Binin üzerinde e, alt koyun var, bir sürü coin var. Bunlar şimdi 1500 tane coin'i birden kullanamaz insanlar. Çok gerçekçi değil bu. E, Ovis'in de bu kalabalığın içerisine bir fonksiyonu olmayacak bir token coin koymasının bir manası yok. Gerçekten gerçek hayatta kullanılacak bir şey yaparız ee, ve bu itibar görür. İnsanlar bunu alırlar, kullanırlar. Örneğin bizim yaptığımız token insan Bu mantıklı bunu yapmam. Ama işte Binance BNB yapmış, çok efektif ya bunu çok tercih etmiyoruz. Onlar bir de aslında ICO da yaptılar biliyorsunuz. Binance'in 20 milyon, 25 milyon dolar falan ICO'dan tokenlarını sattı. Birinci sebeplerinden biri bu tokenı çıkartmalarının kendine bir sermaye oluşturmak için aslında aynı zamanda. Kucoin <gülüyor> cool de öyle. Bu modifikasyonun alması da olması lazım. Zübeyir'in dediği gibi gerçek hayatta ne için kullanılacak? Neyi çözecek? Ne işe yarayacak? Onların da tespit edilmesi lazım. Evet. Yani şimdi bir e, Ovis ICO'su veya Ovis token'ı şu anda gerçek hayatta hiçbir şey için kullanılamaz. Sadece para toplamak için kullanılabilir. O, o, o sebeple zaten tercih etmiyoruz. İlerleyen aylar, ilerleyen dönem ne gösterir? Ona göre bakacağız. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Ee, Ali Bey'in son bir sorusu varmış. Ee, güvenlik için ne gibi önlemler ve uygulamalar kullanıyorsunuz? İçeride OVİS çalışanlarının da hırsızlık yapmaması için bir önleminiz var mı? Şimdi OVİS çalışanı olarak hangi kısmı kastettiği önemli aslında Ali'nin. Ee, çünkü OVİS bütün e, operasyonunu in yapan bir şirket. Yani yazılımları da içeride oluyor. Çağrı merkezi de içeride, market bilgi de içeride, finansı da içeride. Hepsi için farklı kurallarımız var. Mesela çağrı merkezinin olduğu kısma sokulması da yasak. Çağrı merkezindeki çalışan detaylı kullanıcı bilgilerini çekmesi de yasak. Yani bu sistemsel olarak yasaklanmış durumda. Finans kısmı sadece e, para çekme ve para kontrol edebilir. Diğer detayları göremez. Sadece e, Ovis'in tüm detaylarını görebilen iki kişi var. O da Zübeyir ve beniz. Bunun Şu haricinde... bilmiyoruz zaten. Evet, aynen öyle. <gülüyor> Zübeyir ve Selbülent'i e, o Bizler... Ha hiç kimse e, tüm veriye ulaşamıyor veya tüm veriyi e, liste Ya bununla ilgili olarak şey de var. Yani siz yetki alanınızın dışında bir veriye ulaşmak istediğiniz e, zaten ulaşamıyorsunuz. Ulaşmak istediğinizde de bizim bu e, ondan haberdar oluyoruz. Yani onunla ilgili kontrollerimiz var ki bunları zaten bizim Şimdi güvenlik dediğimiz şey ikiye ayırmak lazım burada. Bir online çalışan e, alışveriş platformunun güvenliği bir de operasyonel güvenlik. Biz bunların tümünü ISO 27001 kapsamında e, bir standartizasyona göre oluşturduk temelde. Çok basit bir örnek vereyim. E, daha önce bunu bir de paylaşmıştık da e, çok hoşuna gitmişti. Burada da gidecektir. Örneğin bizim çağrı merkezimiz aldınız ya da bir tıkı açtınız vesaire. E, Çağrı merkezimizdeki bizim bir ekip arkadaşımız, e, görüntülediği bir kullanıcının profili, eğer o kullanıcıdan kendisine bir tıkıt açılmamışsa ya da bir çağrı gelmemişse e, bizim bilgi hattımıza düşüyor mesela. Sen neden bunun profilini görüntülediğin gibisinde? Bu e, bizim ekibimize olan güvenimizle alakalı bir durum değil. Yani bu kurumsal yapı bunu gerektiriyor. Geçtiğimiz aylarda sanıyorum bu yılın başlarında Türkiye'de çünkü böyle bir durum yaşandı. Bildiğimiz kadarıyla. Ciddi bir insanların... Bit Biz böyle bir şey yaşamak da istemiyoruz. Bununla anılmak da istemiyoruz. İnsanlar bize e, paralarını emanet ediyorlar. Onu en doğru şekilde korumak için operasyonun her aşamasında, yani yazılımından operasyonun her aşamasında gerekli olan bütün güvenlik önlemlerini en iyi şekilde almaya gayret ediyoruz. Mesela çok fazla gün getirmedi. Bizim güvenlik önlemlerimiz haricinde, anlaşılı güvenlik firmasına o bizim tüm güvenlik kriterlerini kontrol ettiriyoruz. Her şeyin bu kadar ince ayrıntısıyla düşünmüş olması çok hoş. Açıkçası, cevabınız için de teşekkür ederim. Birisi e... Bu ona için kimlik bilgilerinin e, nasıl korunduğunu, nasıl saklandığını sormuş. E, cüzdanlar kadar önemli olduğunu, e, ona yapıldıktan sonra bunlar siliniyor mu diye de e, yönelmiş. Hayır, kimlik birincisi kimlik bilgileri e, sadece bizim ND ye imzaladığımız yetkili iki personel tarafından onaylanıyor. Onların da onayladıktan sonra bir daha o bilgiye erişme şansları yok. Bu bilgiye ancak, şimdi dijital paralarla ilgili malumunuz bir genel bir şey var, dedikodu var, kara para atlanıyor bunlarla ilgili vesaire vesaire diye. Zaten bütün alışveriş platformlarında, borsalarda da bir anti-money laundering politikası vardır. Yani işte kendi adına bir banka hesabından gönder, kimliğini ver bize falan. Bunun sebebi şu, devlet... Ciddi bir para transferi yaptığınızda ya da çok sayıda para transferi yaptığınızda diyor ki bu transferi yapan kişi bu adam kim? Bana bunun kim olduğunu söyle. E bizim de bunu doğrulamamız için böyle bir talep geldiğinde bildire, bildirebilmemiz için e, o kişinin kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Siz hiçbir Türk lirası işlemi yapmayacaksanız sadece kripto getirip çapraz portellerde işlem yapacaksanız biz sizden kimlik falan istemiyoruz. Hatta onunla ilgili işte günlük 100 bitcoin limitiniz var falan gibi bir limit de koymuyoruz. Sadece kendi güvenliğiniz için iki adımını doğrulamayı aktif diyoruz. Ama Türk Lirası bankacılık sistemi işin içerisine girdiğinde bir kimlik. Bunu da e, siz hukuki olarak işte Türkiye'de bu Mahalli Suçlar Araştırma Komisyonu onunla e, onun kap şeyine, kapsamına girmediğiniz sürece hiçbir zaman o kimliğiniz... Çıkarılmaz, bakılmaz, görülmez. İlk onaydan sonra da kimse ona erişemez. Hem şifreli olarak saklanır hem de erişemez. Yani teknik olarak da kimse erişemez. Teşekkür ederiz cevabınız için. Agop'un sorusunu daha önce... Şey evet, başlayalım. cevaplandı Onunla ilgili cevaplandı. ekleme yapayım. Ekleme yapayım ben de gördüğüm soruyu. Ovis'in Türkiye'de de bir şirketi var. Kıbrıs'ta da bir şirketi var. Yani sadece lokasyon olarak Türkiye'de değil. Türkiye'de de Ovis adında bizim bir şirketimiz daha var. Ya aslında bir de biz şeye takılıyoruz. Evet Kıbrıs'ta bir şirketimiz var ve Türkiye'de de var. Ama mal temellerin şirketinde bu kadar güvenilir, bu kadar iyi yaptığın, yapılan iki Türk'ün kurduğu borsa... Yani Malta'daki Çinli'ler kadar iyi iş yapamıyor muyuz veya onlar kadar güven terkin. bilemiyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani aslında Çin malı hani sevilmez Türkiye'de ama bu kriptoya gelince nedense güveniliyor. Ben anlamadım gerçekten. Yani, <gülüyor> biz Türk vatandaşıyız. Ee, yani şirketimiz Türkiye'deki şirketimiz de var. Ee, yani her Türkiye'de yaşıyoruz. Her şeyimiz Türkiye ile bağlantılı. Fakat e, iç, içinde bulunmak istemediğimiz böyle Kıbrıs sanırım bu şeyle alakalı, e, neydi, çiftlik bankla alakalı Kıbrıs'ta bir diye düşünüyorum. Ama Kulak'ın da Saniye'de var. Yani bu aslında Kıbrıs'taki, Kıbrıs'ta çok başarılı şirketler de var. Ve Kıbrıs'taki şirketler kötüdür, Türkiye'deki şirketler iyidir diye bir kıyaslama da yapamayız. Baktığımızda e, birçok türde de e, talihsiz çandı veya dolduruldu. Ama sadece Ovis Kıbrıs şirketi değil. Kıbrıs şirketi olmasının sebeplerinden birisi Kıbrıs şirketi... Zübeyir'in e, söylediği regulasyon konuları yoksa onun içinde gizli bir gündeminiz yok. Teşekkürler. Evet. Ee, yeni bir soru şu an yok. Bence zaten e, 45 dakika zamanımızı doldu sayılır. Genelde hep ben bu şeyleri böyle bir maksimum şeyde herkes daha derken 20 dakika 30 dakika falan diyordum da e, genelde hep 40 dakikayı aşıyor bugün dedik hani 40 dakikayı aşmayalım falan ama yine aştık e, son e, bir evet Onur'dan bir soru gelmiş evet. e, arayüzünüz Bitfinex'e oldukça benzediği için zorluk çekmiyorum gayet başarılı tek merak ettiğim margin trade'i ekleyecek misiniz? yok hayır eklemeyeceğiz öyle bir planımız yok çünkü margin trading dediğimiz şey e, ayrı bir iş kolu yani o bankacılık ya da finans vesaire, bununla ilgili bir sürü iş devreye giriyor. Şu an için öyle bir planımız yok. İleride başta da söylediğimiz gibi dijital paralarla ilgili bir regulasyon çıkar, bir şey olur. O zaman değerlendirebiliriz. Ama kısa orta vadede margin trade düşünmüyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Ee, bayağı bir bilgi almış olduk. Hem borsa tarafından hem de e, OVİS için. Ee, tamam. Biz bütün soruları da. alalım. Muhtemelen önüm boyunca bir daha sonra almayacağız. Evet yani isterseniz arkadaşlar başka sorular varsa yakalamışken e, ofisi sorun e, son dakikalarımız yoksa yani <gülüyor> serbest bırakıyoruz. Bundan sonra cevaplamazsınız van dermiş. bir dakika. <gülüyor> Yıl sonu bitcoin fiyat. <gülüyor> 30 bin dolar <gülüyor> <gülüyor> hemen haber düşüyoruz. Coin bülteninden birazdan haberler Ama çıkıyor. Evet. Tabii ki şaka. Yatırım tavsiyesi değildir. Ovis <gülüyor> kurucuları yatırım tavsiyesi verdi diye haber düşünüyoruz. <gülüyor> şey. Evet e, teşekkürler arkadaşlar. Herhalde başka ya. soru yok. E, Zübeyir Bey ve e, Serbilan Bey'e çok teşekkür ederiz. Bugün bize ederiz fırsatı abi. verdiğiniz için. İzleyicilere, tamam. dinleyicilere de bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler. E, teşekkür ederiz. Tekrar Ali de herhalde bir şey söyleyemeyecek. Onun da şeyi bozulmuş, e, mikrofonu maalesef. Ondan mı sürekli yazıyor? <gülüyor> evet, ondan evet. sürekli yazıyor. <gülüyor> mikrofonu bozulmuş. <gülüyor> Katılıncı teşekkür ederim diyor. E, i̇yi akşamlar herkese dinlediği için. E, i̇yi akşamlar, herkese selamlar. İyi akşamlar, kendinize iyi akşamlar İyi akşamlar herkese. Bay bay.